Sallatu vesselam ala Rasulina ala ve itaat etmeye gelince Mutlak olarak caiz değildir. Hamelen bima caa fi Nebevi sünnette gelenlerle amel ederekten min nehyi zalike. Bundan nehyeden delillerle amel olarak onlara masiyette itaat etmek mutlak olarak caiz değildir. la لا تاعة fi في مسيئة الخالق. Çünkü yaratana masiyette yaratılmışa itaat yoktur. قال النبي صلى الله عليه وسلم ve والتاعة على المرء المسلمين İşitmek ve itaat etmek Müslüman kişi üzerine vaciptir. Fîmâ ahabba Sevdiği ve hoşlanmadığı şeylerde işitmek ve itaat etmek Müslümana vaciptir. Mâ lem yûmr <gülüyor> bi ma'siyetin. Maasiyetle emre bulunmadığı müddetçe. Fe izâ umira Masiyet ile kendisine emredildiği zaman fe lâ sem'a ve İşitmek de yoktur, itaat etmek de yoktur. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem La تَاعَةَ fi مَعْصِيَةِ Allah'a masiyette itaat yoktur. اِنَّمَا تَاعَةُ Ancak itaat fil ma'rufi iyilik olan şeylerdendir. Şimdi bu biz geçen dersimizde de söyledik. Yani Ehl-i Sünnet'in emirlere itaat konusunda ve emirlere bakış açısındaki e, genel kaidesini anlattık değil mi? Özellikle o dersin başında zikrettiğim bir kaide var ya, üç kısmı ayrı. Bütün kitaplardaki toplayan bir kaide. yani. Ne kadar şu andan bir şey yazılmışsa bu konuya dair, hepsini o kaideye güzel hafız delillerini de güzel hafız mesele bitmiştir. Ehli sünnetin emirlere itaat konusundaki kaidesi olur. Şimdi burada bizim her zaman yine ehli sünnetin kaidelerinin bir tanesi nedir? Şudur. Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla bir başkasının hakkı karşı karşıya geldiği zaman her zaman Allah'ın hakkı mukaddendir. Allah'ın hakkı onun öncesindedir. Bunun örneklerinden bir tanesi neydi mesela? Anne-baba'ya itaat. O da neredeyse kişinin, emirin kişi üzerindeki sorumluluğu neyse anne-babanınki ondan çok çok daha fazladır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı her yerinde anne-hakkıyla baba-hakkıyla kendi hakkını yan yana Anlıyoruz ki Allah'ın hakkından sonra ikinci sırada gelen hak anne-babanın hakkıdır. Aramen anne baba bizi şirke zorladığında, harama ve isyana zorladığında onlara itaat etmiyoruz değil mi? Çünkü Allah'ın hakkını çiğnetirmek istiyorlar bize. Wa inja bi sana shirkun konusunda seni zorlarlarsa itaat et. Onlara itaat etmeyeceksin diyor Allah azze ve Emir de aynı böyledir. Yani emirin hakkı her ne kadar çok büyük olsa da ona itaat Allah'a ve Rasulüne itaat, ona isyan Allah'a ve Rasulüne isyan olsa da. Fakat emir Allah'ın hukukunu çiğneyecek bir şeyi bizden talep ettiği zaman o zaman ne yapmayız? Ona itaat etmeyiz. Çünkü Allah'ın hakkı her zaman ona mukaddemdir. Fakat burada iki tane mesele var. Yani çok iyi bilinmesi gereken iki tane mesele var. Bunlardan birincisi, emir bize ne kadar mahiyeti emrederse etsin, isyan etmemiz gereken şey emredilen masiyettir. Emir'in kendisi değildir. Bu birinci kaide. Tamam Yani emir ile veli timsiyeti birbirinden ayırmamız gerekiyor. Niye? Bakın bir önceki sayfayı çevirelim. Orada bir hadis okuduk değil mi? Peygamber aleyhisselam ne dedi o hadiste? Men kireha min amirihi şey'en felyesbir aleyh. Kim amirinden keri olan bir şey görürse, felyesbir aleyh. Ona sabretsin. Doğru mu? Fe innehu leysa ahadun min en-nasi kharaca min as-sultan shibran famat aleyhi illa mata mitetan cahiliyen. Çürük yönetimden bir karış çıkan yoktur ki mutlaka cahiliye ölümü üzerinde ölmüştür. Değil mi? Başka bir hadiste ne gördük? Uzunca bir hadiste. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُولَاتِكُمْ شَيْءًا تَكْرَهُونَهُ فَكْرَهُ عَمَلَهُ وَلَا تَنْزَعُوا يَدًا مِنْ تَعَانِ Yani amelini kerih görün, isyanını kerih görün, fakat ondan ne yapmayın? İtaatten hiçbir şekilde el çekmeyin. Şimdi bu hadis-i şeriflerde dikkat ederseniz hep nekire şartsi yakında gelmiştir. Bu ne demek? Hangi kere gördüğünüz şey olursa olsun demek. Yani küfür de dahil, haram da dahil, mekruh da dahil, hepsi dahil. Küfrü başka naslarla çıkardık. Yani bu umumdan, bu umumiyet ifade ediyor. Çünkü ne kere? Şart siyahında geldiği zaman umumiyet ifade eder. Doğru mu? Bu umumu taksis eden sadece ne var? Küfür var. Yani ondan küfür gördüğümüz zaman illa اَنْ تَرَوْ فِيهِ الْكُفْرًا بُوَحًا اِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ hadis, onlarda apaçık bir küfür gör sizin apaçık bir delil olmasının üstesine bütün emirlerle ilgili hadisleri ne yapıyor? Tahsis ediyor. Bütün ıslakı takhit, bütün umumu ise taksis ediyor. Tamam Küfür çıkardık, geriye ne kaldı? Haram ile mekruhlar kaldı. Birinci kaidemiz bu. Yani biz her ne kadar emir bize haram olan bir şeyi emretse bile me olan bir şey emretsse bile onun o emrine isyan edeceğiz. Yani ben senin bu emrini yerine getirmem. Çünkü la fi Anca itaat edildir Fakat sana da itaat etmem. Sana da baş kaldırırım böyle bir şey yok. Tamam? İkinci kaidemiz ise ne? İkinci kaidemiz ise bu konuyla alakalı şudur. Hangi haramlar? Hatırlarsanız menheş dersinde emri i bil maruf, nasihat meselesini anlatırken Hüsusen bir şeye dikkat çekmiştik. Bu üzerinde ittifak edilen haramlardan ve mekruhlardan olması lazım. Tamam. Yoksa mesela diyelim şimdi adam kendinde bir aşırılık var. Yani adamın kendine, nefsinde bir aşırılık var. Her emredilene bir kul buluyor. Mesela işte ama bu şu olmaz mı? Ama bu şey olmaz mı? Veya adam zır Yani şeriattan hiçbir şey anlamıyor. Şimdi zır olan bir adamın maslahat meselesini anlaması mümkün müdür? bir şeye itiraz etme hakkına sahip değildir. Hatırlarsanız bir kaide söylemiştik, demişti ki, altta olan insanın, üstte olan insanın tasarruflarını anlaması mümkün değildir. Altta olan insanın, üstte olan insanın tasarruflarını kamil manada anlaması, fehmetmesi idrak etmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü insanın ilmi genişledikçe, insanın tecrübesi genişledikçe, olaylara farklı bakış açılarıyla bakmayı öğrenir. Fakat altta olan insan, cahil olan insan veya yönetilen insan ilim olarak, tecrübe olarak, hikmet olarak bu kadar geniş olmadığı için üstteki tasarrufların anlaması mümkün değildir. Delil olarak ne zikretmiştik burada? Delil olarak şunu zikretmiştik. Demiştik ki Allah Resulü kendi yanına gelen bir adamı daha uzaktayken demişti ki بِيْسَأَهُ الْحَشِيَرَبُ Ne kötü bir adamdır diye. Ama adam yanına geldiğinde فَأَلَانَ لَهُكَلَى Onlarla çok yumuşak konuştu, ona ikramda bulundu. Ya Ayşe annemiz de anlamadı. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü hem adam için böyle böyle dedi hem de adam yanına geldiğinde adama izzet ikramda bulundu. Şimdi Ayşe annemizin burada itirazı haksız mıdır, haklıdır. Çünkü Peygamberimizden şu hadisi de Ayşe annemiz çıkmıştır. İnsanların en şerrileri, insanlara bir yüzle sonra başka bir yüzle gelenlerdir. Yani hani adamın yüzüne güzel konuşan arkasında kötü konuşan gibi. Peygamber'e yakıştıramadı bu durumu. Ama Peygamber onu orada hikmeti öğretti, bu adam bir kavmin reisidir. Ve biz bu adamıyla iyi geçinmek suretiyle onun kavmiye vereceği zararı engelliyoruz. Yani gidip bütün kavmi azdırıp Müslümanların aleyhine kışkırtma şerrına sahiptir bu adam. Ben bak daha büyük bir maslahatı gözetip daha büyük bir mevsele olmasın diye daha küçük bir meseleyi Peygamberimiz göze aldı. E şimdi bunu Ayşe Annefiz anlamadığına göre bu ümmetin fakihesidir Anlamadığına göre normal bir raiyenin Emir'in yapmış olduğu bir davranışı anlaması biraz zordur, yani özellikle bu siyaset giren, maslahat meselet giren meselelerde. Onun için her itiraza kulak asılmamalı. Her mesela diyelim ki adam bazı meseleler vardır, adam anlamıyor. Yani biz mesela öyle şeyler yaşanıyor ki İslam toplumunda akıl hayal almıyor. Mesela diyelim ki adam herhangi bir sorunu, herhangi bir sıkıntıyı ulu orta yerde konuşmayı ee, konuşmak istiyor. Misal, Emir de buna tazir cezası uyguladı. Yani Ömer radıyallahu anh yapmış mesela. Değil mi? Yani Ömer radıyallahu an gelip insanlara müteşabih ayetleri soran adama tazir uygulamış. Sebep? insanların kafasını karıştırması değil. Tamam. Şimdi siz buna müdahale edecek olsanız adam işte efendim Müslümanlarla muhabbet mi etmeyelim diyor. Şimdi bu adam kendi nifakını muhabbet diye isimlendiriyorsa Emir ne yapsın? Öyle yani kendindeki hastalığı, boş boğazlığı, korkuya, emniyete dair haberleri yaymayı, kendini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmayı, insanları bir şeylere kışkırtmayı. Bunlar hepsi nifak. Medine'den münafıkların özelliklerinden. Hep ayetler bunlar üzerindeymiş. Adam bunu muhabbet diye isimlendiriyor. Mesela. Veya işte ne yani şimdi Müslümanlarla hasbihal yapmayalım mı diyor. Yaklaşım bu. E şimdi emir bu adama müdahale ettiğinde, sen benim Müslümanlarla aradaki ilişkiye müdahale ediyorsun, ben ondan dolayı itaat etmem derse, yani bu örnek, ya hepimizin yaşadığı bir örnek olduğu için bunu veriyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Yani bir İslam devletimiz olursa, Müslümanların bir halifesi olursa inşallah, her ağızdan çıkan eleştiri geçerli değildir. Niye? Çünkü karşıdaki adam maslahatı, mevseleti biliyor mu? Mutlak haramlarla göreceli, iştihadi haramları biliyor musun? Mesela diyelim ki, iştihadi bir haram var. Örnek vereyim, Parfüm. Parfümün içindeki alkol. E, alkolün necaseti. Mesela. Bu ihtilaflı bir konu. Diyelim şimdi bir tanecik çıksa, İslam devletinde, işte ben İslam devletinin kurduğu markette çalışmam. Sebep? Çünkü alkol, şey, parfüm satılıyor. E, niye? E, parfüm necis. E, ben necis olan bir şeyi satım. E şimdi bu adamın sadece kolaya çekilir. Yani bu sonuçta ihtilaflı bir mesele. Doğru mu? Bu sonuç itibariyle ihtilaflı olan bir mesele. E i̇htilaflı bir mesele ise olan insanların emirin iştiyadına tabi olmasıdır. Sahabe döneminde bu böyleydi. Öyle değil mi? Sen o görüşü kabul etmeyebilirsin ama ittiba olarak, yapma olaraktan emrin görüşüne itibar etmen gerekir. Bu bir örnekti mesela. Örnekleri çoğaltabilirsiniz e, bu anlamda. İşte mesela batıdan gelen etler. Diyelim ki adam dedi ki bu etler ben Avrupalılar'ın Hristiyan olduğunu işte e, kabul etmiyorum. Yahudi olduğunu kabul etmiyorum. Ondan dolayı da ben bu etleri yemiyorum, satmıyorum, satılmasına da haram görüyorum dese, emir orayı Hristiyan görüyorsa, onları kestiklerini de mübah görüyorsa bitmiştir mesela Anlaşılıyor değil konu. Yani bir insanın emine ben sana itaat etmiyorum diyeceği konu, üzerinde ittifak edilen haramlardan olması lazım. Yoksa iştihadi olup emirin iştihadının farklı olduğu bir konuda itiraz bu fitneye, fesada sebebiyet vereceği için bu değil kastımız. iki maslahat ve mefsedet. Yani karşıdaki adamın maslahat ve mefsedet fıkhını bilmiyorsa eğer itiraz edeceği her türlü itiraz makbul olacak anlamında değildir. Zaten vermiş olduğum örnekler inşallah kafir. Anlatabildim inşallah bu konu. Devam edelim. Vahdet Sünneti ve Jemaatı, yarouna anna, ala İmamı vajibat ve mesculliyatı, məgdiddət, öjəbə Allahu Teala, əleyhî, fayjib al-əməl və təpxiçiyə. Vahdet Sünneti ve Jemaat, ve sorumlulukları ve mesculliyatın ve olduğuna inanır. ''Nasıl mesuliyette, nasıl ve mutaadid Farklı farklı. Yani birçok alanda onun üzerinde sorumluluk olduğuna inanılır Nedir bu sorumluluklar? ''Evcebehe Allahü Teala aleyhi'' Allah onun üzerine vacip kılmıştır. ''Feyaceebul amelu bitahqiqiha'' Onları yerine getirmek onun üzerine vaciptir. Onları tahakkuk ettirmek, yerine getirmek vaciptir. Bakın burada en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani dedik ya birileri ehli sünnet alimlerini saltanat imamlığıyla suçlamışlar. İşte saltanat dalgavukları, saltanat yardakçılığıyla suçlamışlar. Ehl-i sünnet memur olanın amire karşı sorumluluklarını anlattığı gibi amir olan ümmete karşı sorumluluklarını da anlatmıştır. Öyle değil mi? Zaten İslam iki taraf arasındaki bütün ilişkilere hak ilişkisi olarak bakar hak-hukuk ilişkisi olarak bakar. Bu Allah'tan başlamak üzere en alta kadar böyledir. Ya Muaz, etedri ma hakkullahi adal abid. Ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bilir misin? Ve ma hakkul ibadih Allah. Hadisin devamında. Peki kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Bakın kullukta bile Allah azze ve celle ile kul arasında ne vardır? Hak-hukuk ilişkisi vardır. Doğru mu? Ee, Müslümanla Müslüman arasındaki ilişki de böyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüman ile Müslüman arasındaki yani üzerindeki hak altıdır veya da beştir. Anne babanın senin üzerinde senin anne baba üzerinde hakkın var. Doğru mu? Kadının erkek üzerinde erkeğin kadın üzerinde. Çocuğun anne baba anne babanın çocuk üzerinde ilahiliği. Patron işçi işçinin patronu. Bütün ilişkileri İslam hak hukuk ilişkisi olarak ayarlanmış. Hakeza emir ile memur Yönetici ile rahiye arasındaki ilişki de hak-hukuk ilişkisidir. Hatırlarsanız biz Menneş dersinde anlatırken ne de demiştik? E, emir'in Müslümanlara karşı sorumlulukları var, Müslümanların mücadelerin de emire karşı sorumlulukları var. Doğru mu? Bu sorumluluk iki taraftadır. Şimdi şu ana kadar biz emirlerin üzerimizdeki haklarını gördük tabiri caizse. Şimdi bizim onların üzerimizdeki haklarımız ne? Bize onları anlatacak. Tamam mı? Bir, fiz şeriat İslamiyeti Kemal Allahu Teala Allah'ın istediği şekilde İslam şeriatını uygulamalarıdır fisa iri cevai bir Hayati hayatın tüm alanlarında feşeriakul' şeriat bir bütündür La tezi eten parçalanmayı ve bölünmeyi kabul etmez bu zaten emirin Emir olabilmesi için Müslümanların velayetini alabilmesi için Olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Niye? Çünkü bu itikattır. Yani emirin birinci olarak, itikadi olarak Müslüman olabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin şeriatını tatbik ediyor olması lazım. Allah'ın kanunlarını değiştirirse, yürürlükten kaldırırsa, onların yerine başka kanunlar getirirse, icma ile geçen derste icmaları okuduk. Hatırlıyorsunuz, değil mi İbn i Dindan okuduk, Hafız İbni Hacer'den okuduk, İmam Neveviyyidin kadahiyattan nakletmiş olduğu icmayı okuduk. Emirin üzerinde küfür tarih olursa, وَلَوْ تَرَى عَلِيهِ كُفٌ اَوْ تَغِيِّرٌ لِلشَّرَعِهِ اَوْ بِلْعَةٌ Bu üçünden bir tane söz konusu olursa ne oluyordu? Vacip olaraktan, icmayla onun azledilmesi gerekiyor. Doğru mu? Ve her Müslümanın bu uğurda harekete geçmesi, kıyametmesi etmesi gerekiyor. Onun için emir, Allah Azze ve Celle'nin şeriatını yürürlükten kaldırır veya buna yönelik bir şey yaparsa emirliği son bulmuştur. Tamam? Emir olabilmesi için birinci şart, Allah'ın kanunlarına tatbik etmesi gerekir zaten da hakimiyet meselesini anlatmaya gerek yok, değil mi? Hepimizin bildiği delillerini, ayetlerini vesaire bildiğimiz bir şey. 2- El-da'vatu ila neşri l-islami, İslam'ı neşretmeye, El-da'vatu ila İslam'ı yaymaya davet, ve neşri ilmi ilmi ve ma'rifeti bi kulli Her yollan ma'rifeyi ve ilmi yaymaya, ve İslam'ı yaymaya insanları davet etmesi gerekidir. Niye? Şundan dolayı. Çünkü Allah da övün dedi bu ümmeti insanlığa çıkarmasının nedeni bu ümmetin hayrı insanlar arasında yayması içindir. Doğru mu? Kutbu hayra ümmetin uhricet lin nasi. Te'muruna bil ma'rufi ve tenheuna ani'l münkeri ve tu'minuna billah. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ne Allah bizi çıkarmış? En hayırlı ümmet olarak iyiye emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman ederiz. Tamam? Bunlar içindir. şimdi bizim ümmet yapan nasıl budur? Peki bizim ümmetimizin çobanı kimdir? Bizim ümmetimizin çobanı da sultandır. Öyleyse bu işi asıl yapması gereken, bunun yollarını kolaylaştırması gereken ve ümmete bunun yolunu açması gereken kimdir? Sultandır. Delilimiz sahabe döneminde, yani Raşid hilafet yönetim konusunda bizim ölçümüzdür. Raşid hilafet yönetim konusunda. Mesela diyelim ki herhangi yönetimsel bir problem oldu. Hangi çağı örnek alacağız kendimize? Aleykum bisunneti ve sünneti hulefâi râşidînel mehdi hidayet bulmuş ve hidayet önderi olan alışık mi yolu ve benim yolum sizin üzerinize vaciptir. Sünnetim sizin üzerinize vaciptir. Ee, sahabe nasıl ilmi yaydılar, nasıl daveti yaydılar? Herkes kendi kafasından mı yaptı bu işi? Mesela işte Ebu Zer dedi ki ben Bahreyn'e gidiyorum de işte Bahreyn'e gideceğim, insanlara din anlatacağım. İşte efendim e, bilmem e, Ebu Hureyla kalktı dedi ki ben bu kadar hadises benlemişim kardeşim kimse beni burada tutamaz ben gideceğim bunlara, Yemen'de insanlara anlatacağım. Böyle bir şey yok. Ömer çağırdı yanına, ey falan sen git falan yerde davet yap. Ebu Bekir çağırdı, sen git falan yere varisi ol, orada insanlara İslam'ı anlat. Ey istediğe toplanın, gidin Allah yolunda cihad edin, orada İslam dinini yay. Yani İslam toplumunda o emre bil maruf ve nehyi anil müker ki bu basit bir şey değil. Çünkü bu bizim kimliğimizdir olarak. Yani iyiliği emredip kötülükten alıkoyduğumuz için biz bir ümmetiz. Zaten tabiri caizse en bariz kimliğimiz bizim budur. Bunu bize kim sağlayacak? Herkes kendi kafasına göre bu işi yapmaz. Bu işi bu sürünün çobanı olan emir. Bunun yollarını, uygun yerini, uygun insanları belirler ve bunun yolunu insanlara açar. Emir'in demek ki ikinci sorumluluğu da buymuş. tamam? Hayrın yollarını, davetin yollarını insanlara açması. Başka? 3. El-jihadu fî sebilillâhi teâlâ ritekûne kerîmetullâhi hiyel-ûl-yâ. Allah Azze ve Celle'nin kelimesi. Allah Azze ve Celle'nin dini, yeryüzünde en üstün olsun diye imamın Allah yolunda cihad etmesidir. İslam alimleri, mesela İbn-i Kudame, Menteş dersinden hatırlıyorsunuz umarım, da dahil olmak üzere müstahap olarak emirin üzerine senede en az bir defa cihad etmesi gerektiğini söylemişler. Niye bunu söylemişler? Sebep, çünkü emirin görevlerinden bir tanesi, emir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil ediyor, yani oturmuş olduğu makamda. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı temsil ediyor. İslam ümmetinin yönetimini üstlenmiş. İslam ümmetinin özelliklerinden bir tanesi neydi? İslam ümmeti mücahit bir ümmettir. Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda mücadele eden bir ümmettir. E çoban da emirse bu işi yapacak, bu işin canını kaldıracak, insanları buna davet edecek olan kimdir? Müslümanların başındaki emirdir. Niye emir cihad etmesi lazım? cihadın hikmetlerini önceki gördüğümüz dersten toparlayalım mı? Yani emir mesela cihad edecek ama bunun vasılahatları ne? İslam ümmetine getirilerini söyleyelim. Tane tane söyleyelim. Melheş dersinden cihadın faydaları İslam ümmeti cihad ettiğinde ne tür kazanımları olur? Genel derslerimizden. Tane tane söyleyelim. Siz söyleyin, ben dinleyeyim. Dametin yayılması İslam dametinin Cihadın en önemli sebeplerinden bir tanesi nedir? Cihadın en önemli sebeplerinden bir tanesi İslam davetinin yayılmasıdır. Sahabe hangi bölgeye cihad etmeye gitmişse oraya İslam da beraberinde gitmiş. Niye? Bu bir seferdir. Yolda kabilelere uğruyorsun, insanlarla tanışıyorsun. Onlar senin güzel ahlakını görüyor. Müslümanların birbirlerine olan bağlılığını görüyor. Müslümanların arasındaki kardeşlik hukukunu görüyor. Müslümanların anlattıkları şeyin fıtrata uygun olduğunu görüyorlar bir defa. Yani düşmanın ağzından. Şimdi bak bir Ebu Cehil'in Müslümanı tanıtması var. Bunlar geldiği anneyi evladından, babayı çocuğundan ayırdı. Bunlar geldiği kendi atalarının ateşte olduğunu söyledi. Bunlar geldiği eskiye dair. Şimdi bunlar insanda tiksinti uyandırıyor açıkçası. Yani hani bir böyle dinleyin. Bir de sizin karşınızdaki insana gidip onun alemlere Rabbi olan Allah'a davet etmenizi düşünün. Biri fıtrata uygun olduğu için Fıtrattan doğru uyandırıyor. Biri de gerçekten diksinti uyandırıcı şeyler. Herkesi reddeden, işte anneyi babadan, çocuğu evlatdan ayıran, işte geçmişine hakaret eden. Ee, doğru mu? Müslümanların kendini doğru tanıtabilmesi için en önemli araçlardan bir tanesi nedir? Cihattır. Bakın bu günümüzde de böyledir. Mesela Müslümanların cihat ee, cephe olan ülkeleri düşünün. Ee, hepsine saf İslam gitmiştir. Yani mesela Afganistan gibi hanefiliğin, maturidinin en koyu yaşandığı yere hani bu dinin özü yani selef inancı nasıl gidecekti? Cihat olmasaydı zor. Doğru mu? E şimdi gitti. E oraya giderken İran'a uğradı, Oraya giderken Türkiye'ye uğradı. Yani yol üstünde kim varsa onlara da uğradı gitti. E mesela Suriye'yi düşünün. Hanefiliğin ve şafiliğin eşariliğin ve maturidinin en koyu biçimiyle yaşandığı yerlerden bir tanesi. Selefilik Selefiliğe dahi kitaplar dahi yasak o ülkede. Yani i̇bn bir kitabını bulayım alayım. Böyle bir şey yok. Yani Mesela Allah azze ve bakın bu daveti cihat aracılığıyla oralara da götürdü. Örnekler çoğaltılabilir. Yani cihat hem eskiden böyleydi hem de günümüzde böyledir. İslam davetinin yayılması, doğru anlaşılması, başka kavimlerin Müslümanları tam kamil bir şekilde görmesinin aracıdır. Başka? İslam devleti hem içerisinde hem dışarısına olan düşmanlarla karşı. Kuvvetini zahar En önemli meselelerden bir tanesi. Öyle değil mi? Allah bile kullarının üzerindeki hükmünü iki sıfatıyla koymuş. Birincisi kahir sıfatıyla, o büyüklük azamet sıfatıyla, ikincisi merhamet sıfatıyla. Yani bazı fıtratlar vardır merhametle yola gelir. Bazı fıtratlar vardır cebren yola gelir. Mesela eğitimine aracı olduğunuz çocukları düşün. Hepsi aynı dilden anlıyorlar mı? Anlamıyorlar. Herkesin fıtratı birbirinden farklı biri merhametle boyun büker biri ise gazapla boyun büker şimdi İslam devleti de böyle İslam devleti güzellik devletidir paylaşma devletidir, sosyal devlettir bir sınıfın bir sınıfı ezdiği bir sınıfın böyle bir şey yoktur İslam devletinde herkes hükümler şey konusunda eşittir mesela biraz sonra bir başlıkta bir şey söyleyeceğim hani peygamber aleyhissalatu Vesselam bir kadın getirdiler Halk uygulanması gerekiyor peygamber orada öyle bir kaide zikredi ki Beşer tarihinin görmüş olduğu bütün ölçüleri yerler bir etti. اِيْ <gülüyor> مَوَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاتِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ Yani mahzumiyeli kadın kimdir? Ve Allah'a yemin olsun ki Fatıma bile hırsızlık yapsa onun bile elini eli keser. Beşeriyet tarihinde kanunların saraya yönetimin bulunmuş olduğu eve uğradığı görülmemiş. Yani beşeriyet tarihi boyunca uygulanan kanunların yönetim ailesinin evine uğradığı görülmemiş, orayı hep es geçmiş. Onlar kanunlar üstü insanlar. Çünkü kanunları belirleyen insanlar onlar. Yani kanunu belirleyen insan hiç o kanundan yana gazap görür mü? Siz hiç Türkiye'de mecliste kanun koyanların o kanunlarla yargılandığına şahit oldunuz mu? Mümkün değil. Onlar çalar, onlar çırpar, onlar soyar, onlar mallarına haksız yere mal katar ama sokakta işte baklava çalan çocuk 30 sene cezaya. İşte sokakta saklı salan çocuk cezayı yer ama onu koyan ve asır hırsızlığı yapan adama bir şey olmaz. Bu beşeriye tarihi boyunca böyledir. Ama Allah Resulü bu ölçülerin hepsini yerle biletti. Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma dahi çalsa onun elini keserdim dedi. Yani mesele sizin zannettiğinizden çok çok üstündür demek istediği peygamber. Sebep çünkü o kanunları koyan peygamber değil. O kanunları koyan alemlerin Rabbi olan Allah olduğu için peygamber de o kanunların yanında eşittir. Doğru mu? Ondan dolayı İslam toplumunda adaletsizlik olmaz. İslam toplumunda e bu bazı insanların anlayacağı bir şeydir. Yani gerçekten bu güzelliği gördüğü için e, İslam toplumuna boyun büken böyle bir güzellik olmaz diyenler de var. Bir de merhametin maraz doğurduğu bunu suistimal edip İslam devletinden karşı kafa kaldırmak isteyenler var. Peki bunlar neyle boyun bükecekler? Bunlar da cebirle boyun bükecekler. Doğru mu? Örnek sahabeyle münafıklar sahabeyi Allah Resulüne bağlayan şey neydi? Sahabeyi Allah Resulüne bağlayan, onun her emrine koşturan, İslam da devletinin maslahatı için canlarını ortaya koyduran şey cahiliyenin çirkinliği ile İslam'ın güzelliği arasında yaptıkları kıyastır. Cafer'in Necaş'ın huzurundaki konuşması bunun için bize kafi değil midir? Allah Resulünün onlara davet ettiği şeyleri anlatıyor. Sonra cahiliyede yaptıklarını anlatıyor. Ne demek istiyor? Böyle bir güzellik olduğu için biz ona iman ettik diyor. Ama münafıklar anlamıyor. Yani aynı güzelliğe münafıklar da tabi olmadı mı? Oldu fakat anlamadılar. Aynı güzelliğe Bedeviler, Arabiler de tabi olmadı mı? Oldu. Resulullah vefat edince Ebu Bekir anh'a karşı kafa kaldırdı. Demek ki insanoğlu iki kısım. Biri merhametten anlar, biri gazaptan anlar. Doğru mu? İslam devletinin cihad ediyor olması, emirin sancağını sancağına indirmemesi... İslam devri bu dilden anlayan insanlara karşı harici ve dahili düşmana karşı İslam devletin izzetini göstermektir. 3- Bu kuruldu. Ne en önemli mesele zaten budur değil mi? Cihadın kendinden dolayı farz kılındığı asıl hikmet budur, İlet budur diyenleri hepsi talih-i hikmetlerdir. O da nedir? ve قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله yer kalmayınca, fitne kalmayınca ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar. Yani Allah azze ve celle gökyüzüne hükmettiği gibi yer yüzüne hükmedip insanların evine kadar hükmedinceye kadar din yalnızca Allah'a ait oluncaya kadar onlarla yer yüzünde savaşın diyor Allah azze ve celle. Bu önemli insanın kendinden dolayı yaratıldığı hikmet cihat ile tahakkuk eder. Tamam? Başka bir şey şey, edilmesi sebebiyet tamam. ee, Cihad izzettir. Cihadın terki ise, zillettir. Bunu nereden öğrendik biz? Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Vallahi ve, ve ayetlerinden öğrendik. İslam toplumu aziz olan bir Allah'a iman etmesi hasebiyle aziz olan bir toplumdur. Doğru mu? Allah öyle diyor. Ve izzetu وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِّنِينَ İzzet, Allah'ın, Rasûlü'nün müminlerindir. Niye İslam toplumu izzetli bir toplumdur? Çünkü aziz olan bir Allah'a iman ediyor. Doğru mu? Sen nereye bağlıysan, onun bütün güzellikleri senindir. Onun kötülükleri de senindir. Fakat haşa ve kelle Allah bütün eksikliklerden münezzeh olduğu için Allah'ın bütün güzellikleri İslam ümmetindir. Doğru mu? Öyleyse şunu diyebiliriz. İslam ümmetinin izzeti tahakkuk ettirecek bütün yollara yapışması zillete götürecek bütün yollardan kaçırılması İslam ümmetinin üzerinden vaciptir. Oldu mu şimdi? Oldu. İslam bir şeyi fas ona götüren bütün yolları fas kılmıştır. Bir şeye haram kılmışsa ona götüren bütün yolları da haram kılmıştır beraberinde. Onun için nasıl ki biz izzetli bir toplumsak cihat da izzetin vesilelerinden bir tanesi ise öyleyse ne yapacağız? Cihada yapışacağız. Dört, Dört oldu zaten beş. İşte bu sinirliymiş. Cihad yapma düzen ama dişat üstümlüler yönelmedi zaman kendin alarınlar programlar kendin alarınlar. Koru. Gördüğümüz maddelerden bir tanesi de neydi? Ee, cihad eden toplumlar içlerinde bulunan o nefsin e, biraz insana azgınlığa teşvik eden yönlerini e, kafirlere yönlendirmek suretiyle e, içeriye bir şey bırakmazlar. Fakat dışarı düşmanla uğraşmayan insanlar, o nefislerinde olan ölü, nefislerinde olan o kibir, nefislerinde olan o mala düşkünlük, rekabete düşkünlüğü içeriye yönlendirirler. Dışarıya yönlendirdiğinde takva imandır, izzettir. Öyle değil mi? Allah için veladır, beladır. Fakat içeriye dönderdiğin zaman kardeş katlidir. Müslümanın birbirine sırt dönmesidir, Müslümanın birbirine küşmesidir. Onun için İslam toplumu ne zaman dış düşmanla uğraşmayı terk etmişse, ne zaman? o zaman e, zillete düşmüş birbirini öldürmüş birbirini yemiştir. Ne zaman dışarıya yönelmişse kendi aralarındaki kuvveti birleştirmiş, kendi aralarındaki sorunları çözmüşlerdir. Başka söyleyecek bir şey var mı? Yok. Tamam. Aynı zamanda mesela emirin e, Allah yolunda cihad etmesinin e, önemli faydalarından bir tanesi tarihsel anlamda söylüyorum. Mesela bu biraz önce söylediğimle alakalı. Mesela şöyle düşünün. Osmanlı'yı düşünün. Yani Mesela Osmanlı belki de var olan beylikler arasındaki en küçük beyliktir. Yani o dönemde biliyorsunuz insanlar, Türkler beylik beylikli, boy boy beylik beylik. En zayıf, en güçsüz beylik hangisiydi? En güçsüzlerden bir tanesi Osmanlı'ydı. Peki nasıl Osmanlı onların arasından sıyrıldığı, büyük bir imparatorluğu kurduğu, hepsini kendine bağladığı, bütün o dönemde yaşayan İslam toplumları, hepsi ona bağlanmak istedi. Hatta Avrupalılar ona bağlanmak istedi. Nasıl bunu yaptı? Çünkü Osmanlı bir şeyi kendine hedef edindi. İç çekişmelerle uğraşmadı. Yani o beyliklerin hiç biriyle uğraşmadı. Direkt sınırlarda Haçlılara karşı mücadele etti. Avrupalılara karşı mücadele etti. Yani asri kafir demiş olduğumuz insanlara yöneldi. Hani iç meselelere yönelmedi. Dışa yöneldiğinde Çevredeki insanların teveccühünü kazandı. Herkes onlara eklemlendi, herkes onlara eklemlendi. Koca bir imparatorluk oldular. Yani dünya tarihinde isminden en çok söz edilen imparatorluklardan bir tanesi haline geldiler. İslam toplumlarında da bu böyle. Yani ne zaman Müslümanlar dediğim gibi dışarıya yönelmişse bu bir örnektir. Hem kendi içinde hem dışarıdan kuvvet toplamış. Ne zaman içeriye doğru yönelmişse tarafta kaybetmiş, insanlar kenara çekilmiş, ikiye, üçe bölünmüş, bütün zararı İslam toplumunun üzerine gelmiş. Bu da örneklerden bir tanesi. Devam edelim. تَحْسِينُ الصُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِحَةِ وَالْقُوَّةِ الْدَافِعَةِ تَحْسِينُ الصُّغُورِ Suğur, suğur ee, normalde şey demek, Hani düşmanın kendisinden içeriye gidebileceği alanlar demek. Yani delik, gedik, ee, bunlara suğur, fevrun sağır Mesela kulağın şu dediğine sağır diyoruz. Ee, işte nöbet beklenen yerler diyebiliriz. Yani Müslümanlara dışarıdan saldırı yapılacağı zaman veya içeriye giriş kapılarını şey etmiyor tutmak. Tahsin ise kuvvetlendirmek. Güçlendirmek demek. Tahsin-ül <tuhurî> bil hüttetil maniha. Men edici bil hazırlıkla. Vel kuvveti dafiye ve def edici şu an püskürtücü bir kuvvetle buraları kuvvetlendirmek. İkametül hududi li tusana ve taala al-intihak ikamatu hudud hattal iqamat mek niye li tusana ve allahın haramları mahremleri korunsun diye alin intihak çiğnenmekten yani allahın haram kıldıkları çiğnenmekten korunsun diye hadleri ikame etmek ve ve kullarının hakları muhafaza edilsin neden alin itlafi ve istidlak telaf olmaktan ve tüketilmekten kurtulsun diye hadleri ikame etmek. Yani iki illetten bir Allah'ın hakkı vardır hadleri ikame etmekte. Çünkü Allah'ın koyduğu hadler ve hududlar çiğnenmemiş olur. İki kulların hakları muhafaza altına alınmış olur. Değil mi? Ee, burada hadlerin ile alakalı olaraktan özellikle hadlerin ikamesi emirin en mühim vazifelerinden bir tanesi. Hadlerin ikamesi Emirin en büyük vazifelerinden bir tanesi niye? Biraz önce söylediğimiz kaydeden dolayı. İslam bir şeyleri farz kılmışsa ona götüren bütün yolları da bir şeyleri ne etmişse ona götüren bütün yolları da beraberinde ne etmiştir. Böyle Allah'ın koymuş olduğu sınırların korunması İslam tarafından emredilmiş midir? Emredilmiştir. Bunun yolu nedir peki? Bunun yolu haddelerin ikame edilmesidir. Aksi halde haddelerin edilmediği toplumlarda Allah'ın sınırlarının korunması mümkün değildir. Örnek var mı elimizde? Var. Bir asr-ı saadet dönemi var, bir de günümüz var. Cezalar olmasına rağmen bakın dikkat edin. Kanunlarda cezalar olmasına rağmen yine bu insanları Allah'ın haddelerini çiğnemekten koymuyor Dolayısıyla bu bir cezadır. Demek ki mesele sadece cezalandırma meselesi değil, Allah'ın tayin ettiği hadleri nikam edilmesidir. Hani günümüzde bu istiddar ve telakki metodunda Kur'an'a, sünnete karşı problemli olanları tasnif ederken demiş ki şöyle bir sapık zümre var. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, sünnetin lafızlarını kabul etmeyen fakat arkasında yatan manaları kabul eden insanlar. İşte buna hermörtükçiler veya yorumcular diyebiliriz. Bu adamlar ne diyorlar? Diyorlar ki mesela hırsızlık kötü bir şeydir. İnsan bir ceza koymuş. Fakat ceza bugün hapis olmalı. Yani el kesim o birinin toplumuna uygundu diye. Hayır. Ee, biz günümüzde tecrübeyle baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu e, asli cezalar değil mesele. Mesele Allah'ın tayin ettiği hadlerin ikame edilmesi meselesidir. Çünkü ne kadar ceza uygulanırsa uygulansın cezalar ben olmuyor. Ceza evleri... Hırsız olan adamlarla dolu. Hatta öyle ki, hırsızların meşhur hırsızlık yöntemleri var. Ee, kışın girişinde bir hırsızlık yapıp kendilerini ihbar ediyorlar, cezaevine giriyorlar. Baharın gelişiyle beraber dışarıya çıkıyorlar, işler açılıyor. Çünkü e, kışın yatacak yer yok, e, para yok, iş yok, evlere gitmek mümkün değil, her taraf kapalı. Adam kışın kesatta izliyor, zarardayız. Ne diyor? Dışın kendini içeriye attırıyor, devlet bakıyor, ne de olsa karariferler yanıyor. İçeride bir şekilde adam yolunu buluyor. İşte sigarasını, şuyunu, buyunu vesaire buluyor. Yaz geldiği zamanda, bahar döneminde 6 aylık, yedi aylık bir ceza ayarlıyor kendini. Dışarıya çıkıyor, adam işler açılıyor, tatil yerlerine gidiyor. Millet. Yani var olan şeyler, cezalar hiçbir şekilde caydırıcı olan cezalar değil. Ondan dolayı mesela Peygamber Aleyhisselatü bir hadis-i şerifte diyor, Haddun yuqamu fil ardı." خَيْرٌ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمْتَوُ سَلَاسِينَ veya 40 سَبَاحٍ Yeryüzünde bir toprak parçasında uygulanan bir tane hat Müslümanların 30 gün o da 40 gün her sabah yağmur yağdırılmasından onlar için daha hayırlıdır. Bakın burada benzetme çok önemli. Yağmur ve had. Yağmur nedir? Yağmur insanlar için hayattır. Yani 30 gün, 40 gün yağmurun üstüste alması demek toprakların canlanması, ekinin artması, ticaretin canlanması, refah seviyesinin yükselmesi anlamına gelir. Peygamber aleyhissalatu Vesselam bir tane haddin uygulandığı bir toprağın bu kadar bereketin olduğu bir topraktan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü bereket Allah Azze ve Hayır Allah Azze ve Celle'nin elinde ve Allah Azze ve Celle ancak hayrını ve bereketini kendi razı olduğu toprakların üzerine indirir. Bir toprakta Allah'ın hadleri ve hududları uygulanmıyorsa Allah Azze ve Celle'nin oraya şey getirmesi, oraya bereket getirmesi mümkün değildir. Ya zaten bereket yoktur, kuraklık vardır. Ya da bereket vardır ama o bereket insanlar için zarardır. Şimdi her çokluk, her bereket hayır mıdır? Değildir. Yani insanları birbirine düşüren, insanların birbirine düşman olmasını sağlayan, kanların dökülmesine vesile olan bereket, bereket değildir. Bugün dünyada bazı ülkelerin yaşamış oldukları refah, bizi şaşkınlığa sevk etmemelidir. Hani Allah'ın bazı kuralları var. Hani onlar iman edip takva ehli olsaydı, biz semanın bütün bereket kapılarını onlara açardık diyor. E bu adamlar iman ehli değil bu adamlar takva elli değil. Buna rağmen nasıl bu kadar bereket içerisinde yaşıyorlar? Bu bir bereket değildir. Bu insanları birbirine düşüren, toplumdan güveni çeken alan, sınıfların birbirine karşı kim beslenmesine sebebiyet veren bir çokluktur ki bu zarardan başka bir şey değildir. Yani şimdi bende bir para var düşünün. Allah bana verdi de verdi, verdi de verdi, verdi de verdi, kasaları ağzına kadar doldurdu gece gözüme uyku girmiyor herhalısız gelecek diye bize gözüme uyku girmiyor acaba şu yeğenim para için mi beni seviyor yoksa gerçekten amcası olduğum için mi beni seviyor etrafımdaki şimdi bu bu çokluğun insana bir hayrı var mıdır insanı sürekli endişeye sürekli ee, böyle diken üstünde durmaya iten bir çokluğun insana hiçbir hayrı yoktur. Hangi çokluk hayrı? İnsan rahat edecek, İslam toplumunda olduğu gibi, namaz vakti dükkanın kapısını açık bırakıp namaza gidecek. Mesela gece camının penceresini açık bırakıp kafasını yan koyup yatacak. Aha bu bereket, hayırlı olan bir bereket Onun için Allah'ın hadlerinin uygulanmadığı toplumlarda ya bereket yoktur, veyahut da berekettir zahiri, fakat insanlar için azap olan bir berekettir. Tamam? Ve İslam'ın Hadlere yaklaşım acısı da, biraz önce söylediğim gibi, bütün beşer tarihindeki ölçüleri yerine bir etmiştir. İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor, ''Makzumiyyeli bir kadın hırsızlık yapıyor. Şerif bir kadın, hani böyle toplumda sevilen bir ailenin çocuğu hırsızlık yapıyor. Hani bazen biliyorsunuz hırsızlık her zaman ihtiyaçtan yapılmıyor, bazen hırsızlık kıskançlıktan da yapılıyor, bazen hırsızlık e, hastalık psikolojik bir hastalık haline geliyor, kişi hırsızlık yapıyor, e buna diyorlar kim aracı olacak? Üsam ediyorlar. Hani Üsam ve bizim Peygamberimizin çok sevdiği gençlerden bir tanesi. Tabii bu bizim kulağımıza da küp olmalı. Yani 17-18 yaşında bir genç Peygamber Allah söylese sözünü yere düşürmez. Peygamberin yanında o kadar değerli insanlar böyle düşünebiliyor. Hani istendiği zaman gençler her zaman boş olacak. Hiçbir işe yaramayacak, sürekli toplumda gereksiz işlerle uğraşacak, böyle bir kaydı yok. Bu yanlış değil mi? Bunu atacağız. Bilakis yeryüzünü ihya edecek, İslam toplumuna öncülük edecek olan insanlar gençler. Her zaman İslam tarihinde bu şekilde olmuş çünkü. Doğru mu? <gülüyor> Üslam ebn Zeyd'i götürelim, peygamberimize aracı olsun diyorlar. Üslam ebn Zeyd peygamberimize geliyor, tabii hayatının katasını yapıyor. Peygamber ona diyor, اَتَشْفَعُ fi حَدِّ min حُدُودِ Allah'ın hadlerinden bir hadde aracı olmaya mı çalışıyorsun ey Hüsame? Yani hani Allah bir kural koymuş, ben o kuralı uygulayacağım ve sen ona aracı olmaya çalışıyorsun o kadını kurtarayım diye ve devam ediyor. اِنَّمَا اَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الدَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ Sizden öncekileri helak eden şey, onlardan şerif olan, üstün olan insanlar. Hırsızlık yaptığında onu terk ederlerdi Fakir olan insanlar yaptığında ona hat uygulanlardı. Yani demek ki hatlar her zaman kanunlar sınıflara göre uygulanmış. Saray, çevresi yönetim ve çevresine hat hiçbir zaman uygulanmamış. Onların kapısından bile geçmemiş sebep çünkü kuralları koyan onlar zaten. Ama alttaki insanlara uygulanmış ve devamında biraz önce söylediğimi söylüyor. اِيِّمَ allahi, اِيِّمَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِيمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَدْ لَقَتَعْتُوا يَدَهَا Fatime binti Muhammed bile hırsızlık yapsa, ben onun elini keserdim diyor. İslam'ın hakları uygulamaya bakış açısı budur. Tamam. Allah'ın ve kulların, haklarının korunması asıl sebeptir. Bu olduklarımız ve çoğaltabileceklerimiz de yan sebeplerdir. Devam edelim. Cibayetul fey ve sadakat fey ve sadakaları toplamak أَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرُّ Şeriatın vacip kıldığı naszen ve iştihaden İster nasıl vacip kıldıklar olsun, ister iştihaden olanlar olsun, bunları toplamak. Fehim ne olduğunu biliyorsunuz. Fey Müslümanların hiçbir çaba sarf etmeden kafirlerin malını ele geçirmelerdir. Yani bir at oynatmadan, kılıç ayette öyle diyor ya, kılıç sallamadan kâfirlerin malına ele geçirmelerdir. Bu feydir. Bir de sadaka vardır. Sadakadan kastımız burada nedir? Bir, zekat toplanması gereken zekatlar. iki ee, toplanması gereken cizyeler. Yani İslam toplumunun himayesine giren ve bu himaye karşılığında para ödeyen ehli kitap veya bazı alimlerin iştiyatına giren müşriklerden de para karşılığında İslam toplumunun şeyine girenler, e, koruması altına giren insanlar emir görevlerinden bir tanesi bunları toplamak sonra adaletli bir şekilde bunları dağıtmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine, gerekli yerlere bunları dağıtmaktır. وعلى الإمام أن يتقي الله عز وجل في الرعيته بكل الأحوال إماماً لذلك واجب تر أن يتقي الله korkması firaiyeti yönettiklerinde بكل الأحوال her halde Allahtan korkması gereklidir ve aleme ve bilmesi gereklidir inma huwa ajir o bir işçidir İstejrarullahu Allahu Allah Azze ve Celle onu kullanıyor. Yani o işte Allah Azze ve Celle'nin kendisine kullandığı bir görevlidir. Ala ümmeti ümmet üzere, lirrayayetha ümmeti yönetsin, ümmeti gözetsin diye Allah Azze ve Celle onu bu işte kullandığı bir işi bir görevlidir. Başka, ve lidhime tediin Allahi ve Allah'ın dinine hizmet ve şeriatına hizmet için başka, ve özel ve genel herkese Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını yerine getirmesi için Allah Azze ve Celle onu oraya koymuş. Şimdi yönetim dediğimiz şeyin iki tane yönü var. Yani yönetici olan bir insan hani şu anki dünyada da böyledir. Ya kendini yönetiklerine hizmetçi görür. Onların maslahatını tahakkuk ettirmek için her şeyini onlar için koşturur. Ya da onları kendine hizmetkar görür. Kendi dünyalık maslahatlarını yerine getirmek için onları kullanır. Dünyada bütün yönetim sistemlerde böyle değil midir? Yani ya yönetici halka hizmetkardır ya halk yöneticiye hizmetkardır. Ehl-i sünnet yöneticilere bunu söylemiştir. Allah'ın sizi buraya getirmesi sizin bir üstünlüğünüze bina değildir. Allah'ın sizi buraya getirmesinin sebebi, kendinizde bulunan bir takım sıfatları İslam ümmetinin hayrına kullanmanızdır. Yani siz... İslam ümmetinin hizmetçilerisiniz. Zaten biz Raşid halifelere, Ömer bin Abdülaziz'e veya arada gelen Selahaddin Eyyubi gibi şahsiyetlere baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani hiçbir zaman altlarında bulunan ümmeti kendilerini hizmetkar olaraktan görmemişler. Bilakis kendilerini onlara hizmetkar olarak görmüşler. Bu da onları neye sevk etmiş? Hizmete sevk etmiş. Koşturmuşlar. Cihad etmişler, davet yapmışlar, il meclisleri oluşturmuşlar. Ümmetin sıkıntılarını gidermişler. Arada gelen bazıları ise Ümmeti kendilerinden hizmetkar gördükleri için yerlerinde oturmuşlar, ümmet çalışmış onlar saray yapmışlar, ümmet çalışmış onlar cariye çoğaltmışlar, ümmet çalışmış onlar dünyanın dört bir tarafından kadın getirmişler, ümmet çalışmış onlar kaftanlardan önce gümüşten sonra altından e, diktirmişler, böyledir. O zaman bizim ehli sünnetin inancında e, sultanın görevlerinden bir tanesi budur kendini bir işçi gibi, bir görevli gibi görüp, bir memur gibi kendi görevini doğru bir şekilde yerine getirmesidir. Tamam inşallah İnşallah. Tabii şimdi bizim burada saydıklarımızın hepsi yani biz İslam halifesi adına konuşuyoruz ama bu her emir yani insan Müslümanların yöneticinin yapan herkes en sonda gelecek yani peygamberimiz unum ifade kullanıyor çünkü hepsi için bunlar geçerlidir. Yani hepsinin üzerine sorumluluklardan sorumluluklar bunlardır. Başka ve al kuvvetli olması lazımdır. La ta onu alıkoymamalıdır bazı şeylerden. اَمِينَ عَلَى الْاُمَّةِ Ümmetin üzerinde emin olmalıdır. وَعَلَى <im>, دِينِهِمْ Dinlerinde, ve dima'ihim kanlarında, ve envalihim mallarında, ve a'arabihim namuslarında, ve masalihim maslahatlarında, ve emnihim güvenliklerinde, ve şe'nihim durumlarında, ve sülukihim ve yaptıkları işlerde, süluklarında emin bir adam olmalıdır. Yani yönetici. Çünkü biliyorsunuz, yönetici dediğimizde ümmeti yönlendiren olur emin olmazsa, insanlar ona güvenmezse, onu yönlendirmesi de e, mümkün olmaz. Yani insanın güvenmediği, e, emin görmediği malında, canında, arzında, işlerine bir adamın peşinden gitmesi, onun emirlerine kulak vermesi mümkün değildir. Bundan dolayı emin olmalıdır. Bununla beraber kuvvetli olmalıdır. Yani e, kınayıcının kınamasından korkmayacak, Allah'ın haklarını ikame ederken, kararlarını uygularken kuvvet sahibi olmalıdır. Ondan dolayı mesela ehl Sünnet şöyle bir kıyas yapmış, demiş ki iki tane emir var. Biri kuvvetli ama fasık, öbürü ise güçsüz, zayıf ama takvalı. Hangisini tercih edeceğiz? İmam Ahmet diyor ki biz fasık ama kuvvetli olanı tercih edeceğiz. Niye? Çünkü takvalının takvası kendine fakat acziyeti ümmete zarar verir. Fasıkın fıstığı kendine fakat kuvveti ümmete fayda verir. Çünkü her işin kendine göre bir takım sıfatları vardır. Yani mesela diyelim ki e, bir emirden bulunması gereken temel şeylerden bir tanesi de Kuvvettir. Yani kuvvetli olmayan bir insan, dirayetli olmayan bir insan ümmetin başında ümmeti idare edemez. Ondan dolayı ehli sünnet farz etmiş. Yani böyle bir durum olsa hangisini tercih edeceğiz? Tereddütsüz bir şekilde demişler ki biz kuvvetli ama fasık olanı, aciz ama emin olanı tercih edeceğiz. Çünkü bunun faydası genelidir ve an intikam len ve yekuna gazabu lillahi taala ve kendi nefsi için intikam alma ve yekuna gazabu lillahi taala gazabı kızgınlığı Allah için olmalıdır bu özellik peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın temel özelliklerinden bir tanesidir bir yönetici olarak açanemiz ne diyordu ma intakama peygamberimiz kendi nefsi için hiçbir zaman insanlardan intikam almadı ancak Allah'ın hadlerinden bir haddi çiğnlenmesi müstesna. Yani o zaman kızdı ve o zaman insanlardan intikam alır. Şimdi herhangi bir emir kendi nefsiyle ilgili meselelerde intikam almaz, sükut durur. Fakat Allah Azze ve Celle'nin ve veya ümmeten hakkı çiğnlendiği de gazaba gelirse, bu insanların kalbinde ona karşı güven duygusunu artırır. Niye? Çünkü mesela emirdir. Elinde sallanat vardır, elinde güç vardır, kuvvet vardır. Bunun nefsinden gelen bir şeyle mi yapıyor? veya bunu gerçekten Allah için mi kullanıyor hani bu biraz kapalı olabilir insanlar için bunun nefriye kavuştuğu yer neresi olur nefriye kavuştuğu yer kendiyle ilgili meselelerle eğer sakinse halimse peygamber gibi fakat söz konusu Allah'ın veya Müslümanların olduğunda gazaba geliyorsa eğer bu kendi nefsini terbiye ettiğini ve o gücü Allah'ın yolunda kullandığını, Allah'ın rızası için kullandığını gösterir. Bu da raiye dediğimiz insanların kalbinde ona karşı güveni artırır. Zaten emirle memur arasında sağlıklı bir ilişkinin yürüyebilmesi için temel özellik güven mümür. Yani alttan üstte, üstten alta doğru güvenin oluşmasıdır. Bu da bunun yollarından bir tanesidir sadece. قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Dedik ya bütün bu özellikler saydığımız sadece halife için değil. Müslümanlara emirlik yapan e, herkes için geçerlidir. Derim Bu hadis-i umumiyettir. مَا مِنْ عَبْدِينَ يَسْتَرَعِيهِ اِلَّا Hiçbir kul yoktur ki bu umumiyet ifade ediyor ve bu umum taksis yemeyen umumlardandır. Niye? Çünkü min ile beraber gelmiş. Yani umumiyet ifade eden bir kelime min harfi ile beraber kullanıldığı zaman bu umuma ne diyoruz? Bu umum taksis yemeyen umumdur. Yani bu umum umumiyeti üzerinden kalan taksis yemeyen en kuvvetli umum da budur zaten. Tamam? مَا مِنْ عَبْدِ Hiçbir kul yoktur ki يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً Allah azze ve celle onu bir topluluğun başına getirir. Onları gözetsin ve yönetsin diye. يَمُوتُ yama يَمَّ وَيَمُوتُ O da öldüğü gün Vahve gashi nı ragiyesi, kıl asla vahve gashi nı ragiyesi o da kendi şen, kendi yönettiği insanlara karşı aldatıcıdır. Onları aldatmıştır. İlla haram Allah vealeyhi cennet. Ancak Allah ona cenneti haram kılıyor. Yani Allah'ın herhangi bir topluluğun başına Onları yönetsin diye getirmiş olduğu bir kul, eğer öldüğünde onları aldatmış bir şekilde ölürse Allah Azze ve ona cenneti haram kılmıştır. Bu ister iki Müslüman olsun, ister üç Müslüman olsun, ister yüz Müslüman olsun, ister devlet olsun. Fark etmez. Allah birine kaderen emirliği takdir etmiş ve o da bu şekilde vefat ederse onları aldatan. Aldatmaktan kasıt nedir burada? Onların haklarını ve hukuklarını yerine getirmez. Onlara ait olanı onlardan alır. Onlara yönetimde yönetiyormuş gibi görünüp onların maslahatlarını gözetmez. İlahi'yeyi. Yani yaptığıyla iddia ettiği birbirini tutmazsa bu şekilde vefat ederse eğer mutlaka Allah z. ona cenneti haram olacaktır diyor. Ders burada bitti. Soru. Soru. Soru. Var mı soru? Vakir <gülüyor> rabbil